Sayın dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir programı sunuyoruz. Edül Vefa Sahibi Doktor Enver Ölen Genel Yayın Yönetmeni Rahimer Genel Koordinatör Ragıp Karadayı Program Yönetmenleri Atilla Yiğit Hüseyin Aydemir Senaryo Mehmet Mert Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Teknik yapım Afan Taran. Hey Kaypa! Ebu'l Vefa hazretlerini gördün mü? Az önce güverteye İyi, sağ ol.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 Bayrağına dikkat et! Bayrağına! Bir korsan gemisine benziyor kaptan! Üstümüze geliyor! Allah, Allah, Allah, Allah. Evet! Rodos korsanları! İyice yaklaştılar! Ateş ediyorlar! Tayfalar! Kılıç, kama, tüfek! Ne bulursanız onunla karşı koyun. Haydi İhber'in gelecekleri varsa Görecekleri de var Acı karındaşlar Şu haramilerle sonuna kadar Mücadele edelim Gözünüz pek olsun Aman çekinmeyin Hey siz ikiniz hey Ebu'l Vefa'ya yardıma koşun Çabuk olun Maalesef çapurcular çok, çok kalabalık Okçular kaptanı avukat tutun. Bu iş çok uzadı. Hadi. Kaptanlarını hakladık. Silah çekene affetmeyin. Diğerlerini bağlayın. Derhal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 Yeşil sarıklı biri vardı ya hani evet. senin de dikkatini çekmişti. Evet. Şeyh mi ne diyorlar? Öyle biri işte. Şeyh Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi. <gülüyor> Bayağı meraklandım. <gülüyor> Yine bir muziplik mi? Patlama Biraz sabredersen görürsün. Patlamam reis. ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret. <gülüyor> Ah, nehrinırsın sen. Evet, yeşil sarıklının yanına eşir bir tayfa atın. Tamam Gorinov, hemen. <gülüyor> Ey sen, gel bakalım şöyle. <gülüyor> Hadi gir içeri sallanma. <gülüyor>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 یادت؟ نه دیم نه دیم سو سو بیش یا این کدی سو سو Tüm gece sayıklayıp durdun Siz kimsiniz? Bana Musluhiddin'e Ebul vefa derler N Neredeyiz biz? Rodos adasında ve Zindan'da Zindan'da mı? Doğru Zindan'dayız Evet Ayakların bağlı olduğu için yardım edemedim sana kusura bakma Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin Öyle Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz. Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. E, nöbetçi! Bana biraz su! Ne olur sakin, su! Sakin ol. Sakin ol. Dayanamıyorum Kendini artık. toparlamaya çalış. Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler. Ümitsiz olma.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 Sanki birden hafiflediğimi Değiştiğimi hissettim Madem değiştiğini hissettin O halde ismini de değiştirelim İsmin ne? E, justi Bundan böyle Müslim olsun Allahü Teala Bu ismi sana mübarek eylesin Ya Müslim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 be her sabah aynı sesler Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum Bu yetmezmiş gibi şimdi de şey Ebu Vefa çıktı başımıza Liza Liza kalk kalk ne yapıp durursun be tembel kadın kalksana Bağırıp durma kalktı mı? Bağırırım tabi kalk gel gel gel de şu hayvanı hazırla Ne bağırıyorsun geliyorum Kursuzlar mı? Sakin ol Ah Krito gene mi? Ne gene be? Süte su kattın değil Ay, Yoksa suya mı süt katacaktım? <gülüyor> Şişt, sen karışma bu ticaret işi Ben karışmayayım Peki kim karışacak? Eskiden hadi neyse Şimdi başımızda Sultan Mehmet tamam, var Varsa var ne olacak? Sen akıllanmayacaksın anlaşılan Bir gün bu iş duyulursa O zaman ne olacağını anlaşın Mavro uyanacak sonra Korkarım bu gidişle o zavallı yavruyu da mahvedeceksin ah, ah, Şimdi jüsti olacaktı ki Jüsti Hala onu sayıklıyorsun e, Unutmak kolaydır Kaç yıl geçti aradan hala bir haber alamadım Dimitri'nin peşine takılacağına Kardeşini arasaydım. Sus. Dimitri'ye laf söyletmem. etmem O da olmasa Hristiyanlığımızı epten unutacağız be. Aman geç kalacağım Yardım et şu düğünleri yükleyelim Ver şunu, ver! Ha, ha, ha. ver bakayım, ver! Ha, ha. Tamam! Ye, yeah, ye! Yeah. Hadi, ye! Eh, eh.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 Ama imkansız bu Müslüman biri boşver üstelik de Ebu'l-vefa'nın dergahında ama nize boşver Krito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 Sus. Süt, süt. Süt, süt. <gülüyor> az bekleyesim. Be, şu fakir nine hiç süt almazdı ya. Parası var mıdır? <gülüyor> süt evladım Ne var nine? Şu kaba süt doldurasın. Paran vardır. E var var sen doldur hele. Ver bakalım. <gülüyor> tamam. Ha sütün biraz sulu gibi. Ne mi? be.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 E ne bileyim herkes bir şey söyler Ne söyler Bu mahalleye Ebul Vefa isminde bir büyük zat yer e? O bırakmış diyorlar Hadi be saçma Müslümanlar bize hiç yardım eder Buncacık şeyi aklınıza alınır Bu mı? tüccar Dimitri Yapor Dimitri eh, Bu Dimitri daha önce neredeydi acaba <Gülüyor> Nerede olacak Sana sıra yeni gelmiştir bir kere <Gülüyor> Vaziyet işte, hiç de iç açıcı değil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 Bir gün Süleyman Peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi, fakat bir baktılar ki hüttü hüt kuşu yok. Eh, o nasıl bir şey efendim? Serçe kadar bir şeycik. Süleyman Aleyhisselam hüttü de haber yolladı gelsin diye. Ama hüttü hüt, haberciyi terçlemesin mi? Gelmiyorum dedi.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 Diyor işitiyor musun? Hayır efendim, dinle bak. Kiraz istiyorum, anne. Ha. Kiraz, anneanne. Evet duydum. Ee, bakın, işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor. Zavallı yavru, nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya. Evet efendim. İşte onu bu eve bırakalım.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 De dikkat etmez. Çocuk işte. Ne görse canı istiyor. Ah yetimim var. Babası sağ olsaydı ağlatır mıydı hiç hicranım. Anne, Esma'ya kirazları babası mı almış? Evet canım. Hadi uyardık. Babam gelince bana da kiraz getirirdim anne. Elbette hicranım. Getirir tabii yavrum. Peki babam niye dönmedi hala? Babam çok uzaklara gitti kızım. Belki de hiç dönmeyecek. <gülüyor> Kapı tıkladı Babam olmasın hadi bakalım Ne tıkırtısı yavrum hadi yat, Duydum uyu artık. anne tıkladı bir bakalım ne olur Peki peki bakalım ama Sonra hemen yatacaksın tamam mı Tamam anne söz İyi, Gel bakalım Bak kimsecikler yok işte gördün mü Hadi yat artık Ama burada bir çıkın var çıkın mı? Bak işte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 Demedim mi ben babam diye? <Gülüyor>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 İşte tamam Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim Aa, Bu köpek bana doğru geliyor Dur şuradan bir taşınayım Hoşt Hoşt Git hadi git Çekil yolumdan Acayip Sanki beni tanıyor bu köpek Yoksa Aa Aa, evet bu Çomar Ne arıyorsun sen burada bakayım Çomar gel hadi Hadi gel gidiyoruz Bu da mutlaka Liza'dır Ne yapacağım şimdi Geri de dönemem Hay Allah Çomar Çomar git, git hadi. Dur elimi ayağımı yalayıp durma git, Çomar'a git. ne oldu birden Adamı tanıyor sanki Çomar Hanke düştü. Cömert dedi. Uzaklaş yanımdan. dedi. Evet o Müslüman olmuş sen. Benim Liza. Ama kaçar gibi bir halin var. Yoksa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 ne olacak şeyh ibulvefa o bu semte yerleştiğinden beri Hristiyanlar birer ikişer müslüman oluyor diye mani olmaya çalışıyor dimitri mani oluyor Hı. hem de kardeşim Krito kritoyla yeğenim var mı evet var mavro beş yaşında <gülüyor> krito sevinçlidir şimdi bir çocuğum olmuyor diye üzülüp duruyordu <gülüyor> öyleydi ya. <gülüyor> ya geciktim bana müsaade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 Hocamız Ebil Befa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler. Demek görüşmek istemediler. Evet. Hocamız içerdiler. Hadi yanlarına gidelim. Hadi. LEM <Gülüyor> فبای آلائی ربکما تكذبات متكید على رفرف خضر وعبقر حساد فبای tukadriban tebarakasm rabbik azizal wal ikran da çok üzgün görünüyorlar evet öyle istersen hiç rahatsız etmeyelim buyurun buyurun gelin padişah efendimiz gittiler mi gittiler efendim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 Bu dünyaya gönül sultanı da cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli leşker-i dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşker-i kaza ordusudur. Dualarımız padişahımız ve güzel askerleri iledir. Şimdi merakınız zail oldu mu? Biz bunları düşünememiştik efendim. İşte bu sebeple her türlü acıyı Sinem'e çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim. <Gülüyor> ne oldu Kretosan'a? <Gülüyor> Nihayet. <Gülüyor> Nihayet işler yolda giriyor. Yoluna giren ne? Anlatsana. Şey Ebu'l Vefa... ...padişahı kabul etmemiş be. Bunda gülecek ne var? Etmemişse etmemiş. Padişah dergahın kapısına kadar... ...geldiği halde görüşemeden dönmüş... ...ne kadar ağır bir şeydir düşünebiliyorsun. olsun. Olsun, bu Türklerin padişahları da bizim bildiğimizden çok farklı <gülüyor> Hristiyan krallarına hiç benzemiyor Göreceğiz Liza, İşler kendiliğinden düzelir Ebul Vefa kendi kazdığı kuyya kendi düşecek <gülüyor> hmm. durumunu bilse bu kahkahaların yarıda kalırdı ya Ah söz verdim Züsti'ye söyleyemeyeceğim Ye, Neyse, sen Mavro'ya iyi bak Dikkat et, hastalanmasın İpul <gülüyor> be da Dergahına ilave binalar yapmaya başlamış diye ya, başına artık yarım kalacak panişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu böylece işi tamam ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim muhakkak onun da deşizi yerindedir şimdi. <gülüyor>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 Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı? Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedik. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum. İnşallah söz işte. Aa bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selamım. Efendim iki amele getirdim. Hele dinlensinler biraz. Öyle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra iş başı yaparsınız. Baş üstüne efendim. Amelelerle ben ilgileneyim efendim. İyi olur evladım Ruşen de bu ara ibrikleyen getirirse Bir abdest tazelemiş oluruz Hemen getiriyorum efendim İşte Leğenle ibrik hazır efendim Allah razı olsun Bismillah Çok ne oldu Sultan Mehmet öldü Bilmezsin Biliyorum elbette <gülüyor> Cenazen namazını da şeyt Ebul Vefa kıldırmış hey, Aman o evet o kıldırmış Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor Sebep En büyük desteğini kaybetmiş oldun Ne kaybedecek Fatih öldüyse yenisi gelir <gülüyor> Türklerde devlet adamı mı yok e, Gelmesine gelir Ama Ebul Vefa'nın işi zor Kreto bırak şu zırvaları, ee, mavroyla ilgilen biraz. Ne, ne olmuş mavroya? Ne olacak? Evet. Çok isteksiz. Boğazından lokma geçmiyor. E peki neden söylemesin Beliza? Öyle bir girdin ki içeriye söylemeye fırsat kalmadı. Ben onu hemen bir ekime götüreyim dur. Hı, dur dur dur. akıl edebildin?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 Her zaman acizane duacısıyız Cenab-ı Hak amelini makbul Kılıcını keskin Sayini meşgul eylesin Zavallı yavrum Bütün gece sayıkladı Durdu dur dur, dur, dur da biz ne dururuz böyle Hala ne yapsam ne etsem ben Bilemedim şaşırdım kaldım Bu kadar ilaç kullandık nafile Liza Yoksa bu hekimler kasıtlıdır Ne kasıtları olacak ee, Biz Hristiyanız ya Saçmalama İsa aşkına ee, Sen zaten boşuna laf söyleyip durursun Başka bir şey yapmasın ki ah.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 kusura bakma makrito senin zeka seviyenle mavronun ki arasında hiç fark yok Biz <gülüyor> zaten kabahat seninle evlelindi hikime bir kere daha mı gitsim <gülüyor> erken çıkmamız iyi oldu evladım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 Elhamdülillah o da oldu Elhamdülillah İşte şifahaneye geldik Selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm selam efendim Aleykümselam. Hoş geldiniz Bugün de hastaları ziyaret ederek Dualarını almaya niyetlendik Uzun zamandır gelmemiştiniz Ne iyi ettiniz efendim Biraz istirahat buyurmaz mısınız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 Yardımıza koşsun. Çaresiz kaldık. Çocuk uf, elden uf, uf, gidiyor. Seni bile yardım. Ah, bu çaresizlik. Ah, çaresizlik. Ver, ver. Gelen var galiba. Kapıya bak. Kimdir? Kim gelir bu saatte? Nedir? Bak, dur, <gülüyor> Efendi'nin evi burası mı? bu bir Müslüman. Evet, benim. Nedir? <gülüyor> Çoman, kes, kesesin, kes. <gülüyor> ne istersiniz? Oğlunuz için geldim hastaymış ee, ama ben sizi tanımam ki Hem siz nereden bilirsiniz Oğlumun hasta olduğunu ee, Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi Ebul Vefa Hazretleri mi Evet ee, Yani sonra ne istersiniz Eğer ee, çocuğun hastalığı devam ediyorsa Şu namede yazılı olanları Tatbik etsin dedi Ve bakayım Hastaya yedi gün müddetle akşamları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 Kreto bu adam boş biri değil Süte su katma diye sana hep diyordum ya, dur, dur dur dur biraz düşüneyim hele Ne yapacağıma sonra karar veririm ben. Bunun neyine karar vereceksin canım Dedim ya bu adam bir aziz Her gidişimde teyzem ya, Bırak teyze, teyze bırak, bırak teyze bırak konuşma Teyze istemiyorum 70'inden sonra Müslüman olandan ne bekledin zaten? Ama Kreto şimdi ya, bak, çok huzurlu Liza, olduğunu bırak, söylüyor bırak. Yüzünün rengi bile değişti Liza kapat şu teyze meselesini Ben oğlumu düşünüyorum sadece. Daha neyini düşünüyorsun? Şuraya date at bir ne kaybedersin? <gülüyor> Az bekle, bekle be geldim be, geldim. Lisa, <gülüyor> bunu ne al. Neden alarsın? <gülüyor> Bak Lisa, adamı Mavro sağlığına kavuştu. Mavro Türk gibi oldu artık. Mavro, <gülüyor> gel <gülüyor> yavrum. Annen için alor Bilmem. Lisa, katil, katil. Ne, ne, kim, katil? kim olacak? <gülüyor> Senin He? yıllarca peşinden gittiğin Dimitri, o yaşlı teyzemi öldürmüş. Ah, Dimitri mi? <gülüyor> <gülüyor> Teyze? <Evet. gülüyor> öldürmüş mü? Eski dinine dön diye zavallıya başka yapmış ee? Reddedince de öldürmüş Aa! Cani pis cani Aa, Liza kim dedi sana bunları <gülüyor> Şimdi teyzemin evinden geliyorum Cenazesini camiye götürdüler Dimitri'yi de yakalamışlar Birçok şey anlatmış Hilekarın dolandırıcının tekiymiş o <gülüyor> Zihnim allak oldu Onun yüzünden ebul vefaya da düşman olmuştum Halbuki Ozat oğlumu ölümden kurtardı <gülüyor> Böyle birine nasıl inanmışım <gülüyor> Liza Ne istiyorsun git yanımdan yanlış kalmak istiyorum Liza, Liza itiraf etmeliyim ki Bu zamana kadar hep sen haklı çıktın İş geçtikten sonra mı Züsti seneler önce Müslüman oldu ne? Sen bir katilin peşinde koştun durdun ne? Bir daha böyle ne dedin Züsti İstanbul'da ve e? Müslüman anladın mı Yani sen yerini biliyorsun Evet, Şeyh Ebu'l Vefa'nın dergihanı. Yani, niçin söylemedin şimdiye kadar bileceğim Bir mendeburun peşinde giden insana itimat edilir mi? Peki, peki, peki. O halde hemen Ebu'l Vefa'nın dergihana giderim ben. Ne yapacaksın dergahta Dur, dur Kreta, bir dakika. <gülüyor>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 Justy öldü. Justy öldü mü? <gülüyor> ya sen <gülüyor> ben Müslim Aa. <gülüyor> Anladım. E, yeni ismin. Eski Justy bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar ilbetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştiriyor. İslamiyet insanı değiştirir. Credo. Seni bile değiştirir. Aklımdan geçeni okudu Ya hazret Ben de Müslüman olmak isterim Hemen ol Müslim Kardeşine kelime-i şehadeti öğret Sonra da evine gidin Bir tas çorbasını içersin ee, Ya Liza efendim Yengem ...o Krito'dan akıllıdır. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle ...hoşça kalın.